Bismillahirrahmanirrahim. Melam bülü vetlü aleyhim. Vetlü. Tilavet eyle oku. Emir. E bu tekil bu. Bütlü. Aslında bu müftü davabıdır Oku. Emir. Kime? Tabi Kur'an-ı Kerim kime nazi oluyorsa emir ona muhtemelen. Resulü alasın peynir neyse böyle. Hayır oku. ''Aleyhim'' onlar üzerine hesabını oku. Neyi nebim Adem'e, Adem'in iki oğlunun haberini. Bu de ibn tek oluyor böyle, ibn deyin bunlar abslar, de. iki olmuş oluyor böyle. Adem babamızın iki oğlunun haberini oku böyle. Bil hakkı hak ile gerçeği onları söyle böyle. İz karaba kurbanın ilahır. Tabi bunu okusa hepsini iki saat geçmek süre böyle. Öyle diyeyim inşallah. Biliyorsunuz ilk insan evrende, Adem aleyhisselam babamı dedemiz. İlk insan evrende böyle. Ve son yaratılan bir babadır kendisi. Tür olarak, cins olarak Bir ağaç yere dikilir, şekildek olarak veya da fidan yere dikilir. Önce ağacın kökü, kuvveti köküne verir, yere bir yerleşir, kendini sabit alır, kendine muhafet verir. Ondan sonra yukarıda da kuvvetini verir. Önce ağaç kendini olgunlaştırır. Tabii yapana verir, Meyve ağacı ise şey kaçar, meyveyi en sonunda bir rama. Evrende bir ağaç, ağaçtır. da meyvesi nedir? İnsan. Çünkü insan olmasa cennetin ne hükmü kalıyor ki cennetin böyle? Melekler cennete konservitü melekler. Melekler için fakat başka cennet, melekler alamaz cennet vardır Bir şey yemiyor, bir şey içmiyor. Cennetten bir şey alamaz melekler Ancak nefis sahibi olan insan, ona cennetten. Mesela cennetin neyi mesela ikonede geçiyen çoğu ağaçların altından gölgelikler. Biraz daha Arabistan gibi yerlerde, tabi ülkemizde de böyle, tek mevsimlerde, Kişi dışarıda kalınca güneş insanı çarpıyor başına. kişini arıyor? Bir gölüyük arıyor. Sonra, tabi insana hayal basıyor. İnsan su kaybediyor beden. insan su arıyor. Cihayetin önce burası bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de ağaç altları ve akar akarsuları cennetine yaptı. Sonra meyveleri bahsediliyor. E melek, güneşte yanamaz ki melek. Mesela birin melek, güneşte merkezine konsun hiçbir şey fark etmez. Güneşte yanmaz ki melek. Yani melek gölgele ne yapsın? Böyle. Akarsu ne yapsın? Yani melek, İnsan evrenin meyvesi insanın Adam babamız dünyada yaratıldı. Topla dünya alındı böyle. Ama şişli toplamış, şişlikli böyle, renk renk böyle. Yani günümüzde bunlara ne diyoruz? Element derdiniz diyor, böyle. Alındı bunlar, toplandı. Buna tabi yoğurulması lazım, Hamur, yani çamur olması gerekiyor. Ne gerekiyor buna? Su gerekiyor. Su olma hayat olmaz. Yani kuru toprağa, ekin ekelim, dikelim, kuru toprağa tutar mı? Tutmaz mı öyle? Önce buna bir can suyu yürüdü. Hayat, yani can hayat suda. Ki Kur'an'da geçiyor, Elbiyon Suresi'nde, daha girmiyor bu konulara. Su buna gerek, hangi suyla onun toprağı yoruldu? Cennet suyu yürüdü. Cehennetten su getirirlerdi, meleği getirirler, onun suyla toprağa yoruldu. Mekke'li beden arasında bu arada, 3 sene 40 yıl dönemi geçti üzerinden, birkaç fasıl geçti. sonunda da elhamdülillah belinin tamamlandı. Yani kelfe kardenen denen son aşamaya geldi, artık belinin tamam. Çok uzun da boyu. 60 zira boyu. 60 zira idi. Nedir zira? Parmak ucundan, orta parmak ucundan, rishe kadar. Ama kimin zirasına göre? Adem babamızın zirana göre ama onun zirana göre böyle. zira boyu değidi. Yerde susu yatıyor. Oğulları olduğu işi bedende ama çalışmıyor. Toprak ama çamur, kuru toprak böyle. Bedeni. Benim ruh verdi ona. Ruh ilahi sır. Benim Allah'ım ruhu verdi. O Allah'a mahsus ilerşarıyor böyle. Yani peygamberlere bile az ilim verildi bu konuda, bu hakkında. Bu verilince ağızdan verildi. Hatta ruh önce girmek istemedi o Adem babamızın kalıbına. Ruh alışmış alim Ervat'a dünyanın biller katı geniş alemler alemler vafta alışmış böyle ruhsal fiziker alışmışlar gelip o kalaba girecek bir zindan zindan işte, zindana girecek kanlı bir yer ruha zor geldi ve istemedi buyur Mevlam, ya ruh ona şimdi zorla gireceksin çıkarken yine zor çıkacaksın zorla o zaman alışacak ruh bedene, istemeyecek ölmeyi ortaya böyle çıkacak. Ağızdan ruh geldi, önce beyne gitti ortaya böyle. Önce beyne gitti böyle. Boğazına geldi, boğazda bir gıcık oldu, aksırdı. aksırdı. Daha bedenin çalışıp organları, bir sözüne oldu? Allah hamd. Elhamdülillah diyor, aksırdı. Ve burada Adem senin bunu iş yarattı. şükür şimdi şey böylece. Gözlere gitti ruh, gözleri gördü. Az evvel çamur, kur topraktır böyle. Bedeni gördü böyle. Bedeni, bedeni görüyor, toprak, kur toprak böylece. Bu şekilde, aşağıda indiriyor böyle. ayağa altında böyle, uzun boş Uzun ayağa altında kendisi. Dünyada bir şey yemeden cihayete götürüldü eğer dünyada bir şey yeseydi, gidemezdi. Neden? Dünya nimetleri ne gerek dünya, dünya nimetlerinde, dünya nimeti mideye inecek. Orada hazım olacak, orada sinirlecek, sonra bağsa inecek, yarın tuvalet gerekiyor. Eğer dünyada bir şey yeseydi, karın duruşsa dünya nimetleriyle, Oradan cennete götürülseydi, daha önce cennette, tuvalete gidecek cennetin ortaya. Yok o tuvalet böyle, böyle. Yemeden, götürüldü. Cennette, tek başına insan olarak böyle. Melekler var. Fakat, her cins, hem cinsiyle ünsiyet oluyor. Uyumsal her cins bu Mesela güvercin karga ibrene benzerler çok benzerler böyle ama uyumamazlar hep böyle. Güvecini ayrıdır, kavga mı Hatta bir güreşte tek başına bile kalsın kargasına karışmamız hep böyle, böyle Her cins, kendi cinsi uyum sağlar böyle. adam babamız Ali Semad Zerre'de cennette tek başı olduğu için kocaman cennet ucu buçuk yani gökten, gökten daha geniş. Ama tam bir tatmi olamıyor cennette ama. işine bir burukluk var içerisinde. Bir tam tatmi olamama, bir eksidik yani içerisinde böyle. Nedir? Bilemiyor tabii bunu böyle. Uyku yok tabii cennette. Uyku yok, bir otun bir ağacın altına, Akar bakıyor, cennette her şey Allah zikreder, her şey Allah, her şey bela. Yine şu anda zikrediyor, ama biz duyamıyoruz onları bu derler. Allah'ım duyacaklar inşallah onları derler. Su akar orada, nasıl akar? Yunus Emre aşıkınız, akar Allah değil de yoksa bak. Ne güzel değil mi? Akar Allah değil de Allah bak, Allah'a bela, Allah bela. Allah Ağacın dalları sağlanır, tuba dalları sağlanır. Allah değil, değil, Kuşlar, cennet kuşları. Yani pisliğin altına böyle, üzerin pisliğe korkma böyle. Pişliğin altına böyle. Her kuşun bir zikri var, tesbihi var böyle. Her bir esması başka. Kimi ya hay, ya kayyum, ya Allah, ya Rahman, ya Latif böylece eee gayet onların cennet edasıyla adamımız Anta müziksin almıyor böyle. Yani bir hayal kalmıyor böyle. Hay, Esmasına işte dalıyor der. Tamam. Rahman'a şimdi dalıyor adam arsen verece. Akan suyu Allah diyor. Esen yeri Allah diyor. Ağacın dallar yaprakları sana Allah diyor. Allah zik ediyorlar. Allah zik ediyorlar. Adem amca orada 5 tomo kendine kişi rütsal haller hallere, hallere giriyordu, uyku olmadığı halde onu uyuklama verdim amacım, uyuklama öyle ise böyle yani kendine de bir geçime uyku tam değil de sine dayımına sine ilate kırıştı sine ve nem geçiyor böyle sine uyku evveliyatı kişi oturduğu yerde işte mesela bir evinde, bir mecliste, çoğu şu arasında kişi otururken böyle hem hafif bir dalar gibi olur, hem de konuşanay biraz fark eder sanki böyle biraz böyle böyle. Böyle, böyle sine böyle. Ne bileyim? Kuyu ağır uyku. Adam mazara bir sine verildi orada, hafif uykulama verildi. Tabii kısa bir zamanda oldu, açtı gözünü karşısında onun yaşında onun boyunda gayet güzel bir genç kız az havalı. Adam Adem babamızın kemiği yaratı kemiğinden kanı kim en üsttekinden yaratıldı. Artık kemiği çıkarıldı, hücrem çıkarıldı. Biz böyle bu şatafatlı kansız bir operasyonla böyle ben emirdim ölüm melekleri e olur mu kim hücresinde insan yaratılır mı? Ha, ben bir pirinç almış Ramazan önce. Ramazan belki peki yaparım diye almıştım böylece. Pek tabii yapamadım da üşendim yapma belki de. Bir açtım baktım, böcek vermiş işte mi var? Böcek vermiş, kurtarmışlar yani da böyle. Kapılı yerde böyle, pirinç kapılı yerde böyle. Kapılı yerde böcek vermiş, işte İç girmemiş ama. Yani, ödüle baktığım böyle, faşada baktığım böyle, hiç delik yok. Bak, Mevlam, o hücre Rabbim, mütevimdir. Hallâk-ı olan Rabbim, celle bakın, kuru pirinçten Mevlam, canı bu arada Oluyor mu? Oluyor mu? Mütter'e İşte Allah, celle al Mevlam, hallâk-ı âlem, hücresinden, hücreler arasında canmamaya ya? Daha kolay aslında Yani, yani insan bu yana bakarsa, bilimsel insan bakarsa, yani ölü pirinçten hücreyi daha kolay. Adnan babamız baktı, karşılığında, Adnan babamız, Hazret-i annemiz yani, gördüğü anda, içindeki buruklu gitti. Eksilik gitti, noksanlık gitti, sanki artık tamamlandı tamam vermeyecek. Ve gülümseler talbi konuştular. Ve onlara dil ikisini böyle verdi. Hangi dille konuşuyorsa o zaman, bilmiyorsa o zaman insanların onlara böyle. Biraz kaşın, geniş kapsamlı oldu ama niyetim özet yapmakta ama elde olmadan yerine biraz genişlik vardı konu. İşte Biraz daha kısaltayım inşallah, konu inşallah muhtemelenler, tabi bundan cennetler işte ikisi böyle. Artık ikisi de huzurun zirvesinde, yani şu da olsa yok artık muhtemelenler. Uyku yok cennette, uyuklama yok, yorgunluk yok, çalışmak yok, ekmek yok, pişmek yok, yemek yapmak yok, çamaşır yok her şeye doğal, her şeye bol bol bol. Canın meyve mi istiyor? Ağacı çıkmıyor, meyden aramıyor. Ağaca uzanıyor, iradesine bağlıdır Her şey hazır. İşte nerede se yürüyorlar? İşte uçuyorlar havada. Yer çekimi yok cennet. Tuvale derdi yok. Yoğunluk hiç yok Yaşlanmak yok. Artık insanın yaratılış fırsatı ne o cennet hayatı o işten muhtemelen böyle. Her insan bahsettik kendisine, ne istiyor insan, nasıl insan bir hayat istiyor, işte cennet hayatı o muhtemelen böyle. böyle. Ölümsüz, hastalıksız, yorgunluğu olmayan, gerisi olmayan, yarını olmayan, yarını düşünmeyen, geçmişe bağlı kalmayan, Gelmeli üzülmeyen, Ne ilerden korkma, ne geriye üzülme. Bakosama böyle, böyle. Yani hayatın zirvesindeler böyle. İki şey var Tam dinç dinamik bir sefer. şeytan var, böyle. İblis var ya böyle. O da böyle. Yönetim başında Amerika'nın başında idi böyle şey. Adaması etmediği için Lanetten diye verdi, ama gökte daha ver, o zaman daha verdi. Kim tuttu kim? Meleklerde nefis olmadığı için melekten kim tamaz meleklerden İntikam hırsı, kim besleme, düşmanlık besleme, olmaz meleklerde, nefis olmadığı için, şer gibi yoklar. Ama iblis meleklerin başıydı ama melabul ikâne be. bile cinli. Ama aslında cinden aslında. Cinli bele. Yine de cinler o da madde yaratıldı, atıldı. yaratıldı. O da madde aleminde onun da aynı şey nevi var cinlerde. İntikam hırsı var. E bunlar sonunda sonda kandırılmışlardır. Neyle kandırdı? Elinde kuzu vardı böyle, bir ağaç var, yasaklarım ağaç vardı, onu yedirmek, yedirir onu da böyle. Tabi onu yiyince, o meyve dünya acı, onlar intihar işlemi öneri yapmışlar, intihar iş oldu evvel. O meyveyi yiyince, ne oldu? Dünya acı Mide indi. Cennet tamdan yiyemiyordu mideye. Ağzından bir damak tadı böyle alıyor, işe doğruya gidiyor, Hemen içine sindiriliyor, bir gaz şeklinde, rengsiz, kokusuz, dışarı çıkıyor Yani cennette temiz, hücre tazeleyin mi hücre cennette? Cennette kilo almaz olmuyor bunun için. Onu yiyince, tuvalete geldik istenin de vakti herhalde. açıldı, söyledi bunları, anlatan suçlarını ve dünya indirdi bunları. Niye indiler? Tabi biri ciddeye indi, hava cidde. Aslında cedde, yani büyük anlamına gelir ceddemizden böyle. Oraya indirildi. Ceza alarak bunlara, hem süregül hem ayrılımlarımla, birilerim böyle böyle. Hasta hava, gece indiler bunu dünyaya böyle. Hiç görmüşler karanlık ki cennette, hep nur her tarafı böyle. Geceye indi, hava anlamında Kırız Denizi'nin kıyısına hemen böyle. Hemen kıyıdaki cilzatlar böyle. Adam babamız da Hindistan'ın güneyinde. Eşkı adı Serendip, Töğüldü Seylan, şu an kaldı Sri Lanka, Sri Lanka'daki adı böyle. Sri Lanka, devlet yerine doğru. Şu an dünyanın en güzel orası dünya. Tabii olarak da. En güzel yer böyle. böyle. Her bilgi orada var. Böyle. O zaman Hindistan'a, bitişik bir şey mi? Hindistan'a böyle. Şimdi Hindistan'ın güneyinde ayrı ama adı aşmışlar oraya indirildi Adam babamız da. Böyle gece oraya indirildi. Adam babamız sürgün oldu. Yani Allah korkusu, o cennetten mahrum olma, Allah rızasından mahrum olma adamımız bir yere bakamıyor. Karanlık bir zindan, kale zindan böyle. Hatta bazı canavarlar adamlara sarılmak işte deler. Hemen köpekler korudular onu, köpekleri muhtemelen O zamandan köpekleri böyle, halkı olarak korudular onu muhtemelen kaldılar. Korudular. Yani sonra, Elhamdülillah, tebriğe kabul oldu. Mevlam, ya Âdem, tamam sizi affettin, buyurdu Mevlam'ın kendisine. Mevlam'ın tebriğe geldiler, tebriğe kabul olunca. Dedi ki, Adam babamız, ya Rabbi, Burada benim canım sıkılıyor burada şimdi. Tabii sıkacak can ya. cennetten geldi. Zimdana geldi. Böyle. Canım sıkılıyor. Ben Allah benim bir beytim var. Yani Kabe bulunduğu yerde. O zaman da beytin mağmur yani. Möteş şimdi Bir bina var. Ee, tek paraydı bana beytin mamur böyle. Kabe'nin bulunduğu aynı temeli ama. Aynı temel üzerinde. Arkası daha genişim, Altınlık kısmı. Var bir yarım daire, orası dahildi böyle. İki kapısı vardı, doğudan batıdan. Gümüşe mi böyle? Beraber oraya git bakalım. Adam babamız Hindistan'dan Kabe'ye geldi böyle. Gelenkiyen yani bazı yerde az bir oturu, bir dinlendi. Orası küçük gelişim alanı oldu sonra, zamanla. Bu biraz daha fazla kaldı. olay büyük bir şehir oldu muhtemelen yani böyle. orada bağırdı bu arada. Rüfe'de oradı, Orada bir oturdu. Ondan sonra oradan döndü böyle güneye doğru. Ve elhamdülillah Kâbe'nin bundığı yere geldi. Meleklere tâb ediyorlar Beyt'in Mamur'u. O da ona orasını. Oradan Arafat'a gitti ona. Arafat'ta bir tepe var. Adı Cebel-i Rahme. Rahme dağı adı. Yani dağ değil tepe böyle kayalık bir böyle üzerine tabii, bir gidene görmez bilmiyorum ben tep kayalık böyle üzerine çıktı üzerine bir işaret veriş yaptı tam oya dikili böyle aynı dikili nokta diyorlar üzerine işaret bir inşaat ağaçtan bir işaret var böyle dikildi etrafından bakıyor böyle niye bakıyor şimdi artık elamda af oldu. Ve Beyt-i-Mamur'a tuhafet, haber etti, ruhsal hale kendine geldi, normalleşti. Şimdi aklına, Havvası'yı aklına geldi ama, Havvan dedi, aklına geldi. Acaba görebilir miyim, bilmiyor miyim? Baktı, uzaktan gördü. Mesela bir şuna göremeyiz, Yüzülife'yi. Orası o gördü. Ona göre gözleri kuvvetli o dönemde ve her tarafı aşık, bu havayı gördü. Hazrafa Cid'den, o da binada, Mekke'nin bundu yerden, binadan Müz'rife'ye gelmişti. Sonra o da aşağıya girdi, Müz'rife'ye doğru geldi, orada buluştular. Bari, buluştular. Sonra elhamdülillah, bir araya geldiler bunlar, Rabbim'in verdi onlara bir meşrutiyle. Ve ilk olarak, Hamile kaldı Havva dünyada. Niyette hamile kalmadı cennette hatta. Orada nesil yok cennette böyle. Orada cennette nesil olmadığı için orada hamile kalmadı. Ya da hamile kaldı Havva anamız, Tabi ne olduğu bilmiyor ilk olarak ne kaldı. Sonra tabi meseleyi. Ve doğum yaptı. 20 defa doğum yaptı. 20 defa. Her doğumunda ikiz doğurdu, biri kız, biri erkek ama böyle, böyle, ikisi annecili değil böyle. Her doğumunda ikiz doğurdu, şimdi ikizler iki ayrılıyor böyle, bir yalancı ikize var böyle. Bu da hakiki ikize böyle böyle. Bunu aşağıya biraz göreceğiz, şimdi rahimdeki o kanındaki yumurta, yani hücre, kanın hücresi böyle, eğer o hücre, aynı hücre, ikisi böyle döllense, ikisi böyle döllense, ikiz oluyor. Ama aynı hücre olduğu için ikizler ikisi aynı olur böyle. Erkek, ikisi erkek olur. Kız, ikisi kız olur. Birbirine benzerler bunlar böyle. Bunlar benzerler, hem fiziksel bile benzerler, hem ahlaklı bunların birbirine benzer. İkisinin bunlara. Neden? Aynı hücre böyle. Hücre sonradan bölünür hücre ana rahmende, bölünür hücre. Hatta bazen bölünemiyor da, yapışık bunlar böyle. Bazen bölünemiyor bazen böyle. Öyle Rabbim diyorlar böylece. O hücre bölünür ana rahmende, iki yol böyle. İkisi aynı köken. Hani olduğu için, ikisi kızsa kız eksi ilk erkek, aynı filistel görünümde, güzelliğinde ve ahlaklı da bir olur böyle. Hatta biri olsun dünyanın bir ucunda, bir yere başka ucunda olsun, birinin bir derdi varken, bu dertlerini muhtarır böyle. böyle. Bu da sıkılır böyle, böyle. Bunların ki bile olmadığı böyle. İki ayrı hücre, iki ayrı hücre dönlendi. O zaman ne oluyor bunlar? İkisi aynı olmuyor bunlar. Allah'ın konuda kural mı? Aynı olmuyor. İki ayrı hücre ayrı bir zamanda. Mesela yarım saat sonra olabilir, iki saat sonra olabilir, bir gün sonra olabilir, fark etmek böyle. İki ayrı hücre ayrı ayrı dövlendir, iki zöre böyle. Ama bundan bir erkeği bir kız olur, boyları başka, filiseyi başka oluyor böyle. Bunlar farklı durumlar böyle şey Hava böyle ikiz doğurdu Her zaman biri erkek Bir kız oluyor böyle Her zaman da böyle Oldu Çocuklar başında büyümeye şimdi Ne olacak muhtemelen böyle bakıyor. Şimdi ne olacak Eğer Neştin devamı neye bağlı Evliliğe bağlı Allah koyduk kural bu eğer çocuk ana karından gelmese, anne ona şefkat olamazdır. Eğer bir anne onu karnına taşınmasa, o çekmese, damadı çekmese, o annenin kanını beslenmese, anne huyuyla huylanmasa böyle, annesinin genlerine girişmese, o anne yavrusunu şefkat edememektir. Adamın böyle. böyle. Bu işi Adem böyle yaratmış. Bir mi başardı bunlar? Şılas i̇şte elinecekler. Rabbim Adem babamıza on suh indirdi. su sayfenin çoğul yani sayfendir böyle. Yani şiir hükümler. Peygamber oldu onlara. Bir eşi var havanamız. Çırlıkları başladı olmaya işte. Adam mutlulukları onlara peygamber, Mevlam-ı Peygamber, Adem-ı Mersi'ne suhub Yani şirk mü indirdi ona. Adam Adem-ı Mersi'nin şeriatından nasıl Mevlam-ı izin verdi? Elinler için ne yapacaklar şimdi? İki kardeş yerinecek Reb-i Ama aile duanlar değil de, bir elbirleri bir sonraki de Çünkü şey, ikisi olsa, olmuyor Muhtemelen. Olmuyor. Aynı hücret olduğu için bunlar, olmuyor. Ne yaptı? Mesela bu seneki doğan kız, bir önceki ve bir sonraki doğan erke. Ve böyle bu ay böyle. Şimdi sıra geldi. Habil, kabil eder geldi sıra. Habil, kabil, Habil kabil kabil. Altında bak değişik mi O günkü neyse dilleri, bu anlamı var tabe bana. Habil, kabil. Habil. Yumuşak uyuyor Allah'a korkar, müttakı yene yani böyle Babası anne çok saygılı olan, gayet iyi ahlaklı, farklı bir insan. Abi, kabilesi sert yapılıyor bakınız. Aynen de bu adam doğdular, daha hem de ilk insan türü gülümler, dünya giriler bana. Ali genden geliyorlar ama ama değişik olmudur. Kâbile Melece. İşte elime gelince, kabile doğan kızı, Adem babamız buyurdu, kabil olacak. Kâbile doğan kızı da kabil olacak. Denecektiler böyle. böyle. Şimdi i̇şte imtihan buyu Allah'tan, bu sıra mı Allah'tan Cennet-i Şâliye? Kâbile doğan kız, o güzel değil ya yani, muhtemelen böyle. Yani... O gününki tabii kızı arasında, kaç tane kardeş, baştan arasında, yani güzel değildi, çirkin demeyin de, o kişiye kullanıyorum ki, de güzel değil yani böyle, yapısı. Hab'i doğan ise, o çok güzeldi böyle. Şimdi Hab'i baktı ki, kendisi doğan kız, kardeşi, onu böyle, bu, o çok güzel, bana doğan böyle, doğan böyle, onu abil olacak. Abi doğansa şirkinli, güzel yani böyle, onu verecek. Bu defa geldi. İlk dünyadaki fesat, kaynağı kıssanışlık oldu muhtemelen, kıssanışlık oldu böyle. Nefsin sıfatı böyle bu. oldu. Dedi ki, baba dedi, şimdi beni doğan kız, benim hakkım böyle düştüm böyle. Madem dedi Rabbim bunu bizi beraber anne karında beraber kaldık, Aynı hücrede yaratıldık, beraber doğduk, bu benim hakkım dedi. Bu ne ilahtı bunu? Aklı mantığıyla yaptığını böyle bu değerler. âl ki, ya oğlum, bak Allah bela buyuruyor bak, suuf farilerinde böyle, bak Allah bela buyuruyor, sen doğan sana haram bu, nikah düşme sana bu, haram oluyor bu böyle. Senin hakkın, her olan sana, ha böyle doğan bu şekilde, bunu kabul edemedi muhtemelen böyle. Kabul bunu bu. Bu sefer, ne yaptım bu? Habil'i öldürürsem, ondan kız bana kalır dedi böyle. Yani, tabi şeytan bunu içine vesile verdi. Zaten din insandan nefsin bir sıfatı bedene hakim oldu mu, kişi onun esiri olur mu? böyle. Bu kıskançlık böyle, kıskanma. Kıskanma. İntikam alma duygusu, bunu böyle kabarlayınca kendini kaybetti. Babası, anneştirmeyi tanımadı, haşa Allah'ın tanımadı. Kendi görüşüne göre, abi ortadan çıkarsa, kız bana kalır dedi muhtemelen. Kalır mı? Kalmaz Allah'ın takdiri var muhtemelen. Öldürmeye karar verdi. Hatta burada şey, kurban falan geçtiği mesele, atlayan konuları Muhtemelenler. Ama nasıl öldürecek bilmiyor ama. Ölüm diye bir şey bilmiyor. Yani bir yok olabilecek olan ama ne yapacak bilmiyor ama. O zaman tabi kırış yok, ok da yok, kesir o yok o zamanlarda. Ne var? Taş debri. Ne derler? denem var. Dediler. Doğru muhtemelen bak. O zaman kabataş denem bu şekilde böylece. Düğün gün, Zavallı Habil, o koyunlara bakardı. babalarına göre verdi böyle. Kabil de buğdu ekerdi böyle. Toprağı eşeğler, ekranları bu şekilde. Onları koparır, moparır, iki taşlar soğuyup ezerlerim onları böyle. Gayet böyle itidai bir şey böyle, ilkel bir şey böylece. Ama dünya doğal, diyor o zaman alırdı böyle. Denizler, gölleri balık dolu yapar böyle. O, hayvanları var, yani balık var ama böyle. Bir gün Habil koyunlarına otururken, öğle vaktinde onları bir gölgeye yatmıştı hayvanlar. Habil de bir taşa başına koymuş, yani o yerine. taşa başına koymuş, o da yatmış böyle, öyle kısımda böyle. Habil bunu görünce, tamam böyle, ele bir taş aldı, bir taş aldı böyle, geldi, uyurken başına ezdi böyle. Tabii altı taş, üst taş böylece, ezerek öldürdü. Öldürdü, aldı bunu sırtına, ne yapayım, şimdi bunu acaba ben de böyle. Bileyim mi ne yapayım, böyle. Üç gün taşıdığıma sırtına böyle, eve gitmiyor şimdi, baba üstüne görünmüyor, koltuğu pişman oldu. Rabb'im iki karga gönderdi bu biri eceli gelmiş, iki karga onun önünde, ikisi göz önünde böyle di buna gagalaşta böyle yani dövüşler iki karga böyle yani karga birbirini öldürdü. O öldüren karga ölen kargayı şey ne yaptı? Ayağla böyle o tırnakları şeyle yeri eşe dedi. Eşe açtı orasını. Karga öyle koptu. Üzerine topak attı. Bu gündöre böyle. Ben de böyle yakılmış sanırım böyle. Hepsi Allah'a uzun. Barınızı muha rekor tepkileriniz inşallah.